Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El-Enam Suresi 1-60. Ayetler El-Enam Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 165 ayettir. El-Enam kurbanlık hayvan cinsleridir. Arapların bu hayvanlara karşı yanlış inanç ve gelenekleri 136, 138, 139 ve 142. ayetlerde kınanmış ve sureye el-en'am, hayvanlar adı verilmiştir. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a göre, surenin 91, 93, 151 ve 153. ayetleri Medine döneminde nazil olmuştur. Diğer bir rivayette 20, 21, 114 ve 141. ayetleri de Medine döneminde nazil olmuştur. Bu sure,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 önderlerine, liderlerine ve onların buyruklarına bağlanıyorlar. O sizi önce çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin edendir. Onun katında bir de eceli müsemma, kıyametle ilgili ecel vardır. Bu hakikatten sonra siz hala dirilmekten şüphe ediyorsunuz, ha. göklerde de yerde de hakiki ilah ve mabut sadece Allah'tır. O Gizlediğinizi ve açığa vurduğunuzu da bilir. Hayır ve şerden kazandıklarınızı da bilir. Böyleyken onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. Mutlaka ondan yüz çevirirlerdi. İşte onlar, kendilerine Hak, Kur'an ve Muhammed gelince, onu yalan saydılar. Fakat kendisiyle alay ettikleri şeyin, acı haberleri yakında onlara gelecektir. Bizim,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 hiç göz açtırılmazdı. Eğer onu, Hz. Muhammed'i bir melek yapsaydık, elbet onu da yine bir adam şeklinde yapar gösterirdik. Ve onları düştükleri şüpheye yine düşürürdük. Ey Resulüm! Hiç kuşkusuz, senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Fakat, onlarla alay edenleri, alay ettikleri şeyler kuşatıp mahvetti. Peki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 Hükmünde ve hakimiyetinde tek olan Yüce Allah'a teslim olmuş ve böylece Müslümanların ilki olmuştur. Şirk ve tagut karşısında asla uzlaşmacı bir tavır takınmamıştır. Peki eğer ben Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım. O kıyamet günü azap kimden giderilirse Allah ona mutlaka merhamet etmiştir ki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 Her şeyden hakkıyla haberdardır. Mekkeliler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Muhammed, biz Yahudi ve Hristiyanlara seni sorduk. Onlar da senin Resul olmadığını haber verdiler. Öyleyse senin peygamberliğine kim şahitlik edecek?'' demişlerdi. Bunun üzerine şu ayet-i kerimeler nazil oldu. Peki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Cevap olarak de ki, ''Benim hak peygamberliğime, benim de sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana gerek sizi, gerek ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz?'' Cevaben de ki, ''Ben şahitlik etmiyorum. O ancak bir tek ilahtır.''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 Rabbimiz Allah'a yemin ederiz ki biz ortak koşanlardan değildik demelerinden başka mazeret ve çareleri kalmadı. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. Allah'a karşılık uydurmuş oldukları şeyler de kendilerinden ayrılıp kayboldu. Onlardan seni Kur'an okurken kasıtlı dinleyenler vardır. Ebu Süfyan, Velid bin Muireh,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 onun yaratıcılığına ve ona hesap verileceğine inanmayanlar ve bunun içinde hayatı bu dünyadan ibaret sayanlar az da olsa her devirde bulunmaktadır. Bunlar beş duyu ile algılanmayan şeyleri reddederler. Tabiatı, doğayı yaratıcı kabul ederler. Bunlara naturalist, dehriyum denildiği gibi her şeyde maddeyi esas aldıkları için materyalist de denilmiştir. Bunlar,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 o yüklenip taşıdıkları şeyler ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa takvalı olanlar, Allah'ın emrine uygun yaşayanlar, aykırı davranmaktan sakınanlar için elbet daha iyidir. Hala düşünmeyecek misiniz? Resulüm, biz çok iyi biliyoruz ki, Onların yani seni ve ahireti yalanlayan bir takım kimselerin söyledikleri elbette seni üzüyor. Gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler aslında bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ebu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Biz sana yalancı demiyoruz. Çünkü senin emin ve sadık olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak senin getirdiğin ayetlere inanmıyoruz. Andolsun ki senden evvelki peygamberler de yalanlandı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar eziyet edilmelerine ve yalanlanmalarına karşı sabrettiler. Allah'ın kelimelerini, yardım vaadini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Andolsun ki gönderilen o peygamberlerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Eğer onların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 O halde kim iman eder ve kendini düzeltirse, onlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlara da fasık olmaları, Allah yolundan sapmaları yüzünden azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben...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 ve kimin lütfuna daha layık olduğunu, daha iyi bilmez olur mu? Ey Resulüm, ayetlerimize inananlar, sana geldiği zaman de ki, Selamun Aleyküm, Allah'ın selamı, üzerinize olsun. Sizden kim bilmeyerek, bir fenalık, bir günah işler de, sonra ardından tevbe eder, ve kendini düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi, Acıyıp esirgemeyi kendi üzerine yazmıştır. Çünkü o, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Böylece günahkarların yolu, Mü'minlerin yolundan ayırt edilsin diye, Ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. De ki, Allah'tan başka bağlanıp taptığınız şeylere ibadet etmem, Bana yasak kalındı. Yine de ki,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 İlahi azap, gökten üzerlerine taş yağmasıdır. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Bu hususta, gerçeği O anlatır. O, doğruyu eğriden, ayırt edenlerin en hayırlısıdır. Onlara de ki, acele gelmesini istediğiniz şey, benim yanımda, elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş,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 Lokman suresi 34. ayeti okunmuştur. Geceleyin sizi öldürür gibi uyutan, gündüzün ne kazandığınızı bilen, sonra belli bir ecel tamamlansın diye gündüzde sizi diriltircesine uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra O, dünyada yaptıklarınızı size haber verecektir. Sizi hesaba çekecektir. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El Enam Suresi 1-60. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul